Akbank'ın katkılarıyla caz. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşkeli. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Esintilere hoş geldiniz. Bu benim... Her sene canlı olarak yaptığım tek program evet büyük itiraf geldi e, aşağı yukarı 7 senedir uzakta bir yere taşındığından dolayı ve bu programda işte bu saatlerde yayınlandığından dolayı artık eskisi gibi canlı gelemiyorum ama biliyorsunuz bu hafta büyük hafta. Ee, ve çok önemli sorumluluklarımız var e, programcı olarak dolayısıyla e, bunu muhakkak canlı yapıyorum ve e, canlı yaptığımı duyan dostlarım da beni yalnız bırakmamak için geliyorlar veya telefonlarıyla desteklerini e, veriyorlar. İşte böyle bir gece ve konuklarım oldukça size kim olduklarından bahsedeceğim ve onların yanlarında getirdikleri müzikleri dinleyerek umarım hem biz keyifli bir, bir 55 dakika geçireceğiz hem de size böyle bir vakit geçirme fırsatı doğmuş olacak. Evet, e, ilk konuğuma dönüyorum. İlk konum bir caz sever. E, kendisiyle e, birkaç ay evvel e, tanıştım ve e, caz sever dedim ve bunu daha da ileriye taşımak istiyor. E, cazla ilgili e, dağarcığını, e, gayet de iyi olan dağarcığını e, daha da genişletmek istediği için bizim e, gruplarımıza e, katılıyor ve e, kendisi de bu programa dahil olmak istedi ve çalacağımız müzikler de ondan gelecek. Evet, Lina Filiba hoş geldin. Hoş bulduk Seda. Öncelikle programına beni davet ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Seninle tanışmak büyük bir keyif. Derslerinde öğrenci olmak olağanüstü bir keyif. Çok teşekkür ben ederim. Ben birkaç yıl önce Lale Plakçı'ya, müşterisi olduğum Lale Plakçı'sına gittim. Hakan Atalay'a. Hakan'a gittim. Evet. Caz 101 almaya karar verdim dedim. Bana lütfen biraz plak ver. <gülüyor> Ama itiraf edeyim e, Koskiatrovesi ile tanışmam öyle olmadı. O <gülüyor> Bu oldu? gece Koskiatrovesi e, getirdim yanımda. Onlarla tanışmam öyle olmadı. 2000'li yılların başındaydı. E, bir e, reklam e, klipinde onların müziği çalıyordu. Çok hareketli, çok canlı. Bana çok hitap eden, beni böyle birdenbire ayağa kaldıran, tanrım bu ne müzik dedirten e, bir ses duydum. Ee, ve tabii o zamanlar şazam yok, e, Soundhound yok, ben bunun müziğini bulmak zorundayım diye böyle birden e, ayaklandım. E, caz mı, etnik mi böyle bir İtalyan Avrupa müziği e, duydum. Ve e, biraz dedektiflikle karşıma e, Incerca di Sibo e, CD'si çıktı, ICM'den. Hı hı. E, bu gece hem Incerca di Sibo'dan bir parça, e, 2000 e, ...de e, yayınlandı hem de e, ikinci CD'leri ECM'den yayınlanan Roundabout Veil vale CD'sinden bir parça e, dinletmek istiyorum e, sizlere müsaadenizle. E, Kuski Atrovesi, inanılmaz keyifli, inanılmaz derin, e, caz folklor, geleneksel İtalyan müziği. Hem sokak müziği hem, hem e, e, e, çok derinliği olan müzik ve eğer Kazara bu CD'leri okursanız açıklamaları da Umberto Eco yazmış. Çok evet. yaramaz bir şekilde evet. yazmış. Evet. Çok, çok güzel. güzel bir şekilde yazmış. Evet. Kendimden geçerek her zaman dinlediğim bu müziği müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Estağfurullah. Ee, i̇stersen e sen hemen kimlerin ne çaldığını veya ne çalacağımızı söyle ve biz e, müziğe girmeden evvel de dinleyici destek attığımızı anons ederiz ki bağışlar bir an evvel başlasın tabii, diye. Tabii, evet lütfen tabii, sen tabii, anons tabii, edersen. Tabii. Ee, i̇lk parçamız e, Roundabout Whale well, CD'sinin e, 13. parçası Roundabout Well. Kurt Whale well, müziği üzerine baze oldukları bir CD e, ve Kurt well, ee, onun e, bir e, operası üzerine e, e, baze olmuşlar. E, Mahagoni e, opereti üzerine. Fakat Mahagoni ile alakası olmayan çok parçaları var. Koskiatrovesi alıp başlarına gidiyorlar. E, kendilerini kaptırıyorlar ve konuşuyorlar. Klarinet evet. e, ve akordeon e, biri alıyor. Öteki götürüyorlar. Bir taraftan da Kurtvelli duruyorsunuz. Bir taraftan Frere rejakı duruyorsunuz bir taraftan başka şeyler duyuyorsunuz. Evet. Ee, İtalyan folk şarkıları duyuyorsunuz. Ondan sonra birden bire Kurtve ile geri geliyoruz. Nerede kalmıştık diyoruz. Ve tekrar geri dönüyoruz. Ben e, sizi e, Roundabout Well 2 ile baş başa bırakmak istiyorum. 4,5 dakikalık bir parça. Evet. Şimdi bu parçaya girmeden evvel çok güzel anlattın Lina bu arada gerçekten. Ben de bu albümü e, çalmıştım. E, açık radyoda bu mikrofonlardan. İtalyan e, cazı böyle bir şey. E, folkloruyla, operasıyla e, cazı harmanlayan ama aynı zamanda da müthiş bir esprisi olan bir... Korkunç bir şey. Korkunç, korkunç, korkunç yani... Için... Ne işliyor Aynen öyle. öyle ve bazen e, çok ve bazen bunları sahneye koyarlar kendi bir tiyatro sahneye konuş evet. gibi bir evet. performans evet. gösteriyorlar. Evet. Evet. Evet. E, çok güzel bir parça seçmişsin ama ondan evvel sevgili dinleyiciler tabii ki görevimizi yerine getirelim. E, bugün buraya canlı olarak gelmemizin nedeni bu. E, biliyorsunuz e, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Dinliyorsunuz şu anda. Dinleyici destek hattımızın telefonunu veriyorum. 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak bir bağışta bulunabilirsiniz. Bizleri de ihya etmiş olursunuz. Radyoyu da ihya etmiş olursunuz. Lina Filiba'yı da tabii o da bu özel yayın için destek olmak için geldi. Evet şimdi Roundabout Wild dinliyoruz. Sevgili dinleyiciler ilk parçamızı dinledik ve Lina Filiba konuğumuzdu halen de konuğumuz bizimle program boyunca burada kalacağının müjdesini verdi bize ve çok sevindik. Nereden sevindik oldun diye sorabilirsiniz hani iki kişiydiniz orada çünkü üç kişi olduk ve çok sevgili dostum sizlerin de e, yakinen e, tanıdığınız e, bir evvelki saatte burada e, programcı olarak yer alan sevgili Jack Cohen ta bodrumlardan kalktı ve o da işte bu özel dinleyici projesi için geldi kendi programında e, epey bir telefon aldı galiba değil mi Jack çok değil biliyor musun altı yedi tarih ne ama biliyorsun? her sene sen Beni aşarsın bir iki zaten beni bahane <gülüyor> ederek bu sefer ben buradayım hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet gerçekten beni yalnız bırakmadı burada da konuğum oldu. Şimdi beraber artık burada kaç telefon geldiyse üçümüz. Paylaşacak mıyız bunları? Oldu. Tabii paylaşacağız. Ama bunu. paralar radyoya kalsın. O paraları radyoya evet. bırakalım. Evet ayıp olmasın. Şimdi Jack sen e, İstanbul'dan taşınan ne kadar oldu? Ee, bir buçuk sene. Nasıl Bodrum? Bodrum'da yaşamak? Çok zor. Yani, yani şöyle mi? falan zor. herhalde. Ben emekliye ayrıldığımı düşünüyordum ama hayattan bu kadar çok çalıştığımı hatırlamıyorum. Nasıl yani? İşte böyle... E, e, evle ilgili mi? E Yok evle ilgili bütün işlerim bitti. İşte e, bu radyo programları 3-4 dört, dört tane montajlarım falan var. Onları yapıyorum. Orada birkaç tane faaliyete maalesef bulaştım. Maalesef diyorum zevkle başlamıştım ama Fikri çok ağır. Fikir Aynen. aynen. Bir tanesi Gümüşlük'te... E, Maalesef bütçesiz olarak yapmaya çalıştığımız bir klasik müzik festivali. Klasik müzik. Evet, evet. Onun web sitesini üstüme aldım. Ayrıca koordinatör olarak görevlendirildim. Ve bütçemiz yok. Bütçemiz yok, evet. A Aynen, Aynen, bana e başka yani bir şey hatırlattı. E <gülüyor> nedense bana da. Yani bu benim kaderim mi acaba? Bizim. <gülüyor> Sen daha buradasın. Hayır ama yani bu bütçesiz olayların içinde bulunma olarak. <gülüyor> bir de şey fotoğrafçılığa sardım bu emeklilik hobisi olarak. Orada da işte böyle Bodrum'un kültür mirasını belgelemek bitmekte olan kültür mirasını belgelemekle ilgili bir projeye katıldım. Ve bana Bodrum'un mezarlıkları kaldı şimdi. <gülüyor> İlk proje, <gülüyor> proje bölümüm o. Süper. Ondan... Bunları belgeleyeceksin. Belge... Evet çekmeye de başladım. Çok hoş yani aslında. Ama nefes alacak vaktim yok Seda Saat altıda kalkıyorum sabah. Akşam ona kadar. Dağımlı bir faaliyet. Buraya program yetiştir. Yok işte fo fotoğraf çek. Bir de kültür sanat. Sempatizanı dolu Bodrum. Nasıl bir faaliyet. Böyle sergiler her an. Dört tane sergi birden falan filan. Bir de biz hani... Açık radyo programcısı işte sanat dünyasından insanlar gibi her yere de çağrıldık falan filan bir zorluk Koşuşturma. oldu dönsem mi diyorum acaba. <gülüyor> Dinlenmek <gülüyor> için. Dinlenmek <gülüyor> için doğru doğru. Şimdi sen, sen tabii benim programıma eli boş gelmedin herhalde bir şey Ya Yanımda düşünün. hep bir şeyler olur diye yani zaten sürpriz bir davet oldu. Sonra <gülüyor> da olan davetleri kabul etmemek lazım <gülüyor> Lini ama... O kadar sevdiğim bir arkadaşım ki kıramadım tabii. Bir de şimdi ben, benim aldığım destekçi sayısını rekabet edecek. Biliyorum her sene onu yapıyor. Bari beraber rekabet edelim benle. Şimdi ben bir yanımda aslında dünyanın cazında kullanmak üzere bir CD getirmiştim Bodrum'dan. Tone Center diye bir firma var. Bir rock şirketi. O çok rak ve... Caz rock, e, gitaristlerle özellikle evet. caz parçalarını, ana caz, baba senin tabirinle bana da öğrettiğin tabiri de baba parçalarını. Bir ben kullanırım bunu biliyorsunuz. Evet evet dünyada başka hiç kimsenin <gülüyor> duymamıştım zaten. Yorumlatan bir şirket bu. Jeff Richmond diye bir gitaristin aslında projesi ve çok güzel bir şey, grup kurdular aslında bu. İsimlerin bazılarını bilirsin bazılarını bilmeyin. Vini Kolay da, davullarda mesela o hem jazz çalıyor hem rock çalıyor. Alfonso Johnson bass da onu bilirsin. Larry Goldings org da. onu da bilirsin. Bilir. E bilmiyormuşsun canım <gülüyor> Şey i̇şte Jeff Richmond bu projenin başındaki adam gitar. Ve Dave Libman Tabii. saksafonda. Şimdi bu grup daha rockified çalıyor. Ve elimdeki e, albüm de Miles Davis bestelerine ayrılmış bir albüm. Her parçada da bu kadronun dışında bir tane star, rock dünyasında star diyelim, gitarist, ana solo gitarı çalıyor. Veya baba. <gülüyor> evet, veya baba. İlk dinleyeceğimiz parçada solo gitarda Jimmy Herring var. Bak onu tanımazsın. Jimmy Herring bu jam band merakım var ya benim. Yani böyle bir sahneye çıkıp 4-5 saat çalabilen falan böyle bir... ...işte doğaçlama çalan bir rockçı aslında... ...Jimmy Aring, çok sevdiğim bir gitarist... ...o başrolde olmak üzere Black Set'in... ...var fakat önce... Fakat önce... E, ...istersen Lina... ...sen bir anons et şunu... E, ...nereyi arayacaklar, hangi numarayı... E, açık radyo dinleyici destek projesi için e, özel yayınımızı lütfen 0 212 343 41 41 numaradan arayabilirsiniz ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklamanızı rica ediyoruz. Evet, teşekkürler. Ne evet. kadar nazik Allah'ım. Çok. Çok güzel ya. Harika Çok. Lina. Evet. Her zaman tekrarlayabiliriz. Çok toyum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet lütfen Bizi destekleyin. 0212 343 45, 41, 41 41 Bekliyoruz. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler yeniden bizlerle birliktesiniz. Vallahi süper arkadaşlarım var bu stüdyoda. Lina deseniz sordum arada acaba sen daha evvel radyoya hiç çıktın mı bir program falan. Yok vallahi ilk çıkışım falan dedi. İnanmak çok zor. Bana ee, sormadı bile inanır mısınız? Evet e, sana sormadım çünkü sen sanki çıkmış gibi duruyorsun radyo programına. <gülüyor> Yok ya. ya benim içimde öyle bir yetenek var aslında ya. Diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, parçanı beğendim bu arada. Teşekkür ederim. Evet, bu çok makbule evet, geçti. İşte, evet. Bu destek bana. <gülüyor> sevgili dinleyiciler bu arada makbule geçen başka bir şey daha var. O da bize bu e, parça esnasında telefon edip e, değerli desteklerini esirgemeyen e, sevgili dinleyicilerimiz, sevgili dostlarımız sırayla okuyorum. Minik bebeğimiz bir tanesi, bebek olduğuna bakmadan bizi desteklemiş. Arel Ege Aksoy, Gülnur Geriş, Sera Geray ve Sabrina Fresco'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu desteklerinizin devam etmesi dileğiyle biz de artık... Sohbetimize devam ediyoruz ve parçalarımızı çalmaya tabii ki. Şimdi ben sizlere soru soruyorum. Sizin bana sormak istediğiniz bir soru var mı yoksa hemen anons edeyim mi? Caz sevginiz zaman boş Yani biliyorum sana, sana soru sormayacak kadar iyi tanıyorum ama Lina'yı bilmem. <gülüyor> Şimdi aslında çok komik bir şey oldu onu anlatayım. Yeri gelmişken belki kendisi de dinliyordur bizi. Ee, bizim bu Lina ile birlikte olduğumuz grubun üyelerinden biri. E, servisimin e, dün müydü, evelsi gün müydü? Dün, dün müydü? Dündü. Dün. E, ben de bir yürüyüşteyim. E, ve cep telefonum çaldı. E, ve servisimin heyecanla konuşuyor. Seda dedi, açık radyoyu dinliyorum dedi. Çok güzel bir program var dedi. İki bey konuşuyorlar dedi. Bir tanesi dedi ki dedi, ya Seda bin Başgil diye biri var bu açık radyoda. E, cazla ilgili çok İyi işler yapıyor, eğitim falan veriyor. Onu e, takdir ediyorum mu? Taklit etmeye çalıştım, çalışıyorum Estağfurullah. dedim. Estağfurullah. Öyle Şimdi, dedim tabii. Ben, ben, o takdir <gülüyor> ediyorum diye bana bunu dedi. Allah Allah kim dedim, adı ne falan. Ya onu dedi alamadım dedi ama şu anda dedi radyoda. Ben de o sırada eve girmek üzere. Tamam dedim kapadım radyoyu bir açtım. ...bin yıllık arkadaşımın sesi... ...hemen tabii yolladım mesajı... ...yahu bu bizim Jack Cohen dedim... ...hemen smiling faceler yollandı... Kardeşim. ...hemen destek oldu arkasından servis. ...hemen benim. destek evet. oldu biliyorum... ...senin dünyanın cazı programında değil evet. mi? Evet... ...şimdi sevgili dinleyiciler... ...aslında bugün bir başka... ...grubumuza katılan... ...öğrenci... ...çizgi arkadaşımız... ...daha bu programa katılacaktı ama küçük bir operasyon geçirdi ve bugün gelemedi o yüzden. Ama kendisi hakikaten müthiş bir cazsever yani bunu anlıyorum her halinden, tavrından. Ve en son işte galiba iki hafta kadar evvel Ron Carter geldi. Miles Davis'in de büyük basçısı Ron Carter ve... Jaycees'e, Jazz Center'a, Ortaköy'deki jazz kulübüne ve biz kalabalık bir grup oraya gittik. Lale de yanımdaydı. Lale Sanalan'dan bahsediyorum. O kadar kendini vermiş izliyorduk. Yanımdaki arkadaşımı dürttüm. Ya şu Lale'ye bak ne kadar müziğin içinde dedim. E, bugün de bana gelemeyeceğini e, üzüntüyle yazarken, ya demiş ama ben gelemiyorum... Fakat e, benim için Ran Carter'ın o gece çaldığı Flamenco Sketches'i çalabilir misin? Şimdi Ran Carter'ın bende albümleri var ama Flamenco Sketches bir parça olarak bunların arasında yer almıyor ama şöyle düşündüm. Miles Davis'in e, Sketches of Spain albümü vardır ve e, burada Concerto Daránuez e, Türkçe bizim e, Rodrigo'nun konçertosu olarak bildiğimiz parça Miles Davis'in uyarladığı parçalardan biri. Burada Ron Carter bunu yorumluyor. E, Basta Ron Carter'a piyanoda Malgru Miller ve gitarda Russell Malone eşlik ediyor ki bu üçlü bundan zannediyorum bir sene kadar evvel yine aynı caz kulübüne gelmişti ve harikalar yaratmışlardı. Sen yoktun e, Jacques. Ben taşladayım. Sen taşladaydın <gülüyor> evet. İstiyorsanız biz şimdi Lale Sanal'ın için hem ona geçmiş olsun diyelim. E, Roll Rodrigo'nun konçertosunu e, çalalım. Adagio teması. Süper. Dinliyoruz. Geçmiş olsun. Ben evet yani. dinlemeden evvel tabii hemen unutmayalım ve hep beraber 0-212-343-41-41 aramayı unutmayın. unutmayın destek için lütfen. Sevgili Lale'ye de geçmiş olsun evet. hepimizle. Sevgili dinleyiciler, parçalar uzun olduğu zaman üstüne konuşuyoruz ki bol bol dinleyici destek hattını anons edelim diye. Desteklerinizi bekliyoruz, hakikaten bekliyoruz ve bu arada desteklerini verenlere de dostlarımıza Bin kere teşekkür ediyoruz. İki dostumuz daha var. Selmin Altınordu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii Vivian Cohen'imize de çok çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah, Kim acaba san... bir akrabalık var benim mı? Benim işim sana mı destek olmuş? Sana olmadı değil mi? <gülüyor> ben gösteririm ona. <gülüyor> yaşa Vivian, yaşa. <gülüyor> Evet şimdi e, Lina Filibay'a yine dönmek istiyorum ve Lina e, bu caz aşkı sende nasıl doğdu? Bu e, beraberliğimiz senle e, nasıl doğdu? Bunu bana bir anlatabilir misin? Ee, öncelikle öğrenme aşkı diyebilirsin <gülüyor> Sedacığım. <gülüyor> <gülüyor> müzik aşkı başta evet. e, müzik aşkı. E, çocukluğum e, bebeklikten evde hep müzik dinlenen bir ev. Klasik müzik opera dinlenen bir ev. Babam, babaannem e, hep müzikle e, iç içe e, büyüdüm. E, hep konserlere götürüldüm, operaya götürüldüm ve hep devam ettim müzik dinlemeye hep çok sevdim e, maalesef bir şey çalamadım kulağım çok iyi değil <gülüyor> ama çok çok zevk aldım ve hep daha fazla öğrenme açlığı yaşadım e, sıra caza gelince e, ben bunu öğrenmek istiyorum biraz önce anlatmıştım hani lali e, iyi gidip e, caz öğrenme zamanım geldi diye <gülüyor> peki o nereden çıktı yani nereden bu caz sevgisi doğdu yani bir takım konserlerden mi duyup Sevdiğinde ya. New Age de dinlerim, New Age de dinlerim. Rock müziğine bayılırım. Gençlik yıllarımda, Teenage yıllarımda çılgıncasına dinledim. Hala dinlerim. Yani o dönem e, biriktirdiğim plaklarımın CD'lerini aldım. Hatta e, o plaklarımın CD'lerini aldığım zaman çocuklarım öncelikle burun kıvırdılar. Ondan sonra çaktırmadan yok ettiler o CD'leri. Benden alıp mi? dinlediler. Rockları mı? Rockları. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hala dillerim <Ben> onları <gülüyor> E, o e, şeylerin e, konserleri olduğu zaman teklif ederim oğullarıma. Şimdi değil tabii. <gülüyor> e, hadi gel beraber gidelim falan diye böyle bana garip garip bakarlar. <gülüyor> Şimdi değerini anlıyorlardır değil mi? Evet. evet. evet. <gülüyor> ya, her zaman bir inanılmaz bir müzik sevgisi olmuştur. Öğrenme aşkıyla birlikte birleştiği zaman, okey Lina dedim bu artık. Burada bir eksiklik var kızım. Caz öğrenme zaman Geldi geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun için e, hani e, kendime de zaman ayıramadığım garip bir e, dönem e, a, açtıktan sonra artık kendime zaman ayırabileceğim güzel e, bir zamana da geldim. E, Sabrina sağ olsun. Harika. E, seninle tanıştırdı ve e, güzel bir birliktelikte e, başladık. <gülüyor> Gerçekten öyle. Böyle. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, bu sene böyle bir yeni sınıfımız başladı ve o yeni sınıf İlk girdiğim zaman e, gözüme çarpan e, birkaç kişiden biri sendin ve e, ilgili olduğun her hal ve, ve sevdiğin her çok halinden belliydi. Çok sev Diğerleri de dinliyor biliyorsun değil mi? A ama, ama, <gülüyor> ama ben <gülüyor> herkese söyledim bunu. Herkese söyledim. Ee, öyle oluyor. Yani çok çok ilgili olan e, hemen göze çarpıyor. Hmm. Yani çünkü müthiş bir... Enerji alıyorsun onlardan. Yani bir öğrenme isteği. Sınıfımız çok çok iyi. Çok evet, iyi. Ama o. diğer taraftan e, Seda'ya da diyoruz ki bir dakika yani biz 18 yaşımızı geçeli birkaç gün oluyor. Hemen kapacağımızı da zannetme. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> bir daha bir daha anlatmalı isteyebiliriz. <gülüyor> Her zaman istediğiniz kadar. Lina'cığım <gülüyor> şimdi ne dinleyeceğiz senden? Evet, şimdi geldi. E, kronolojik olarak başa dönüyoruz. Incerca Di Sibo CD'si. Çok Jean güzel Gianluigi Trovesi Giannikoschia'nın 2000 severim. CD'si. Evet. Olağanüstü bir Olağanüstü. CD. Olağanüstü. ICM e, e, yayını, albümü, albümü evet. yine. E, ve Incerca Di yemek arayışı demek İtalyanca. Kapağı da çok komik. Bir sokak köpeği, Çok böyle şekil. karanlık, e, siyah-beyaz e, bir görüntü. E, burada da 9 e, numaralı parça e, Legiostre di Piazza Savona. Evet. Yazda Savona'da koşu, yarış gibi anladığım kadarıyla çok güzel bir parça, çok hoş bir parça. Paylaşmak istedim. Harika, Onun için dinleyelim harika. Dinleyelim diyorum hep birlikte. Şimdi dinlemeden evvel tabii Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi evet. özel yayını Unutmayalım için. Diyoruz. Unutmayalım diyoruz. Hep, hep beraber. birlikte 0212 343 41 41. Desteklerinizi evet. bekliyoruz. Evet şimdi yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben ee, de ben de. Evet, hepimiz hepimiz. hepimiz, hepimiz, müzik hayattır, gerçekten kesinlikle. öyle ve ve bu grubumuzun ne kadar özel bir grup olduğunu da bir daha hatırlamış oluyorum bu sayede bizim simya caz grubumuz ee, yani hemen hemen bütün <gülüyor> grupta kim varsa arayıp destek oldular. Sağ olun, var olun isimlerini yeni destek olan arkadaşlarımızın buradan e, anons etmek istiyorum sevgili Leyla Navarro, sevgili Zeynep Pınar Ünal. Sevgili e, Kamuş ve Çiçi Yazıcıoğlu ve sevgili Dani Karasso, hepinize çok teşekkür ederiz. Ve Nurten Ay, sevgili dinleyicimiz Nurten Ay'a da çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizin devamını diliyoruz, yakında programımız kapanacak. E, ve e, ben bu sefer yine Jacques Cohen'e dönüyorum. E, evet Jack, İlk parçamı çalacağım bugün. <gülüyor> İlk parçanı çalacaksın bugün. Havuza da bitti tabii yorgunluktan. Ben müsaadenizle hanımefendiler tekrar ve evet. e, dinleyicilerimiz tekrar e, bu çok bana cazı sevdiren müzisyen Malzı Davis. Yani rockçıyken sizin gibi. bazı <gülüyor> Davis dinleyince aa caz da varmış 1970'di seni hatırlıyorum ve... Bitches Brew'la mı? Bitches Bru beni öldürdü, evet. evet değil yani... mi? Birçok insanı oradan aldı aslında. Ee, ve caz öyle evet, soktu. Aynen öyledir. Neyse, o onun yorum... ...yine onun bestelerinden yorumlanan... ...o çok beğendiğim albüme Don Center'dan çıkan... ...bu sefer yine aynı kadro. Fakat Jeff Richmond, yani proje lideri olan gitarist... ...lead gitarı da kendisi çalıyor. Splatch. Fakat önce... Fakat önce... 0 212 343 41, 41, Lütfen arayın. Programımız bitiyor. Lütfen arayın. Dinliyoruz şimdi parçamızı. Evet üstüne konuşuyoruz parçamızın zamandan çalmamak adına ve bir teşekkürümüz daha var. Lale Sanalan, sevgililerle Lale Sanalan da bize desteğini verdi. Çok teşekkürler. Ve şimdi son parçamıza gireceğiz ama o parçaya girmeden evvel benim Lina'ya sormak istediğim bir soru var. Biz Ekim ayından beri Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart e, altı aydır e, caz hakkında konuşuyoruz haftada bir kez buluşup. Bu anlattığımız konuştuklarımız arasında seni en çok etkileyen bir şarkı veya bir e, müzisyen desem ne cevap verirsin? E, tabii o böyle ortadan kaybolduğum iki buçuk ayı böyle kenara atarsan. Daha doğru. <gülüyor> Çünkü bir kaza geçirmiştim. E, kaza geçirmişim Geçmiş onun olsun. dışında sağ olasın. E, e, özellikle Billie Holiday'in kişiliği. Yaşamında yaşadığı bütün talihsizlikler yanı sıra e, ne kadar e, saf çocuksu ruhuyla e, şarkılarını e, seflendirdiği, yorumlanması, yani. yorumlanması e, beni çok çok etkiledi. E, yani olayı nasıl e, yaklaştığı beni çok çok etkiledi. Evet, o, evet. o yönü beni çok çok etkiledi. Hani işin biraz psikolojisine takıldım tabii, diyebilirim. Tabii. Ayıramıyorsun biraz, Mila Holiday'de onu. Evet. Müzikle onu. Evet. Evet, evet, evet. Yani o o yönü beni çok çok etkiledi. Bir yerde hani e, müzikalite bir tarafta, e, psikoloji e, yönü bir tarafta, e, farklı farklı açılardan bakıyor insan. Yani e, düşündüğümüz evet. zaman empati yapıyoruz dinlerken. Tabii. Peki aklında müziği, olan bir parça Billie bu... Holiday'den e, Strange, Strange Fruit, değil Kesinlikle. mi? Onun protest şarkısı. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle, evet. Benim, kesinlikle. Benim de unutamadığım bir parçadır. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bir, bir, bir döneme e, damgasını vuran, insanları düşündüren, evet. yani söylenmeyeni söyleyen, evet. insanları Aa, evet. sarsan, bir dakikadır diyorsunuz, bir dakika ne oluyor? Evet, evet. Yani söylenmeyeni söylemeye başlayan. İnsanları rahatsız etmek lazım artık. Bazı durumlarda e, bazı şeylerin söylenmesi gerektiği e, durumlarda birilerinin bir şeyleri söylemesi evet. lazım. Ve Billy Holy de onu söylemiş. Evet ve buradaki arkadaşımız Jack Cohen de Billy de ile ilgili 52, hafta. 52 ha. hafta süren bir belgesel yaptı. Yani Her şeyini çaldı. Her şeyini çaldı. Evet helal. Evet helal. helal, helal. Evet çok çok güzel söyledin çünkü Billie Holiday'de benim hakikaten yani herhalde Jack'ın da öyle evet. e, çok yer etmiş bir e, çok sevdiğimiz. Çok özel bir, çok özel e, çok bir özel hanımefendi birim. çok özel. Evet şimdi ne kadar çalabiliriz bilmiyorum ama ben size bu önümüzdeki haftalarda çalacağım yepyeni bir albümü getirdim. Albümü dinlemedim bile ama burada şimdi kızacık bir parçayı dinledim ve e, Christian McBride'ın e, bir hmm. albümü bu. Ve Sting birlikte yorumlayacakları bir parçayı çalıyor. Birazını çalacağız üstüne konuşacağız yine consider me gone Aa, ve bu parçaya girmeden evvel son defa belki sondan bir evvelki defa lütfen desteğimizi bizden esirgemeyin 0212 343 41 41 bekliyoruz. You can. Whatever was there There were Covers of patience, There were Shelf floors of care But whoever Came calling Found nobody There After today well, Consider me gone And the water's mud And cancer lurks deep And the sweetest bud Clouds and eclipses Stain the moon and stain the sun And history reeks Of the wrongs we have done After today It'll be gone Sevgili dinleyicilerimiz bir programımız daha burada sona eriyor. Çok özel bir yayın yaptık. İki arkadaşım benimle birlikte oldu. Sevgili Lina Filibay'a katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve çaldığı güzel parçaları için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum Sedacığım. Ee, her zaman bu arada e, konuğum olabilirsin. Ne zaman istersen. Çünkü müthiş de bir radyo kafiliyetin olduğu ortaya çıktı. Mikrofonu yıllardır tanıyormuşsun gibi davranıyorsun. Süper. Çok teşekkürler. Sağol. Çok çok sağol. Diğeri de benim tabii ki can dostum. Ee, biricik dostum. Eyvallah. Jack Cohen, sana da çok çok teşekkür ediyorum. şey değil, ben din, dinleyicilere de diyorum ki... ...yarın saat 17.05 kadar benim sesi duymayacaklar, rahat etsinler. Hiç zannetmiyorum <gülüyor> rahat edeceklerini duymadıkları için, tam tersi. Ee, ve nasıl pardon, bir, bir şey diyorlar sevgili dinleyiciler teknik masada. Ha evet, e, bir, e, bir dinleyicimiz daha aramış bizi ve katkılarını yollamış. Lütfü gönder. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Biz sizin huzurunuzdan ayrılırken yine de arayabilirsiniz ve desteklerinizi bırakabilirsiniz. Hep beraber yine bir telefonu söyleyelim. 0212 343 4141 veya açıkradio.com adresinden de destek, destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Teşekkür Ve tabii e, yarın sabah 9'dan itibaren yeniden bu numarayı arayabilirsiniz. Birazdan e, kapanacak diye tahmin ediyorum. Destek attı bir 10-15 dakikaya ama yarın sabahtan itibaren yeniden arayabilirsiniz. Hani şunun için söylüyorum bu programda destek olmaya çalışıp da bir türlü olamayan denk getiremeyen arkadaşlarımız dostlarımız varsa yarın dün sabah da eğer telefon edip bildirirlerse benim hesabıma yazılır Jack Cohen'i iyice geçmiş olurum <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> sevgili dinleyiciler çok çok teşekkürler sevgili dostlarımız. Ee, Lina çok teşekkürler ben tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Çok da. keyifli bir geceydi. İyi geceler Bütün diliyorum. Bütün destek verenlere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok ee, mersi. Çok mersi. Ee, sevgili dinleyiciler bir esintiler programı burada daha sonra ermiş oluyor. Önümüzdeki hafta yeni bir programla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Yeah. Esintiler, Akbank'ın katkılarıyla caz. Seda Binbaşgil hazırladı ve sundu.